Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Akşamınız hayırlı olsun inşallah. Hayırlı bayramlar diyeyim şimdiden çünkü yarın burada karşılaşamayacağız. Böyle enteresan bir Ramazan yaşadık. Böyle bir imtihan süreciydi. Belki İslam tarihinde bugüne kadar hiç yaşanmamış bir... Ramazan'da ama bizim için de güzel oldu, bereketli oldu. Bir siyer yolculuğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketli ömrünü böyle her gün bir saat olma şartıyla gayet güzel ihya etmeye çalıştık. En azından o gayretle geçti. Şükürler olsun Rabbime. Bugün artık 30 derslik, 30 programlık bu serinin son bölümüyle huzurlarınızdayız. Kazasız, belasız verdiğimiz sözde durmayı nasip eden Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Çünkü mecra sıkıntılı bir mecra, YouTube evet güzel bir alan ama bizim olan bir alan değil. Her gün elimiz yüreğimizde burada bir şekilde durduk. İnşallah bir terslik olmaz. İnşallah sözümüzde durabiliriz diye hamdü senalar olsun. Rabbim bugüne eriştirdi. Hocamızla bizlerle beraber hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk sefalar bulduk. Nasılsınız hocam? Elhamdülillah. Allah'imiz sağlık versin. Hamdolsun. olsun. Şükürler olsun hocam. Hep böyle diken üstünde geldik <gülüyor> ama hamdolsun Rabbim getirdi bizi yani bugüne. endişemiz vardı. Değil Sağlığımız. Mi? el verecek mi? Evet. Yani biraz da bende de işte şeker rahatsızlığı var. Ramazanlarda biraz daha nüksediyor. Onun endişesi var. Bir de bu hı hı. seneki salgın vardı. Hı hı. İster istemez ya tamamlayabilir miyiz bir şey vardı ama hamdolsun Cenab-ı Hak bugüne kadar getirdi. Elhamdülillah. Şimdi bugün işte nihayete erdireceğiz. Artık bundan sonra büyük bu bilgileri alanlarda evet. ve en başta da bizde tabi Aynen şimdi bundan sonra asıl iş başlıyor. Ramazan bitiyor ama kulluk bitmiyor. E i̇şte bu program bitiyor ama ilim noktasındaki talebeliğimiz bitmiyor. Hı -hı. Bu artık son nefesimize kadar devam edecek bir şey. Evet. Hatta bazen ilim noktasında biraz sevgi kazanılınca sorumluluk daha da fazlalaşıyor insana. Evet omuzlarında inşallah hepimiz o bilinçle hareket i̇nşallah. ederiz. Bundan sonraki hayatımızın tamamına Ramazanı yayarız ki en son ahirimiz akıbetimiz bayram olsun deriz inşallah. Amin inşallah hocam şimdi bugün aslında bizler için çok zor da olsa Efendimiz aleyhisselatü vesselamın vefatını konuşmaya çalışacağız. Eyvallah. En son bıraktığımız demde Efendimiz aleyhisselatü vesselam veda hacında veda hutbesini irat buyurmuştu. Hı hı. Sonra ashabıyla beraber tekrar Medine-i Münevver'e söz verdiği üzere ya da müjdelediği üzere Ensar'a tekrar yola revan oldu. Lakin evet. döndükten sonra artık hastalık süreci başladı zannediyorum öyle mi olmuştu hocam? Tabi biraz mesafe var yani zaman itibariyle hı hı. ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda haccından dönüşünden vefatına kadar ki olan süre 81 gün hı hı. oraya vardığı tarih miladi olarak söylesek 19 Mart Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefatı ise 7 Haziran hı hı. tam 81 günlük bir zaman dilimi var ki çok önemli olduğu için o öneme ende her şey kayıt altına alınmış, sahabe nesillerden nesillere aktarılmış ve o bilgiler bize geliyor. gün, be gün var değil mi? Tabi tabi zaten hı hı. Medine için hep bunu söyledik. Böyle özel zamanlarda çok daha farklı bir kayıt var, hı hı. çok daha farklı bir malumat var. E, tabi aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatı netice itibariyle çok çok büyük bir hadise büyük bir olay sahabe için en hüzünlü en acı hadise Enes bin Malik'in sözünü biz de serlevhaya aldık zaten. Medine'nin en hüzünlü günü. İki gün yaşadım diyor Enes bunların ikisini de unutmuyorum. Birisi benim için sevinç birisi benim için hüzün. Sevinç oydu ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir'le beraber Medine'ye geldi. He. 10 yaşlarında bir çocuk ki zaten terbiyeye giriyor annesinin infakıyla ve 10 yıl fasılasız aleyhissalatü vesselam efendimizin terbiyesinde her şeye şahit yani Enes demek bilmiyorum bu ifade demek, yani mi? şık kaçar mı bir kamera yani hmm. her şeyi görüyor Genç ve de aynı kaydediyor yani evet, aynen öyle ve Allah Resulü de bu özelliğini bildiği için ona iki kulaklı diyor yani her şeyi duyan hmm. ve kaydeden anlamında en sonunda da işte hüznü kaydediyor ve o bizim için en hüzünlü gündü diyor. Mesela bu 7 Haziran tarihine bir dikkat çekmek lazım Bekir kardeşim. Ümmet mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumunu ihya eder, gündeme taşır ama vefatını pek gündeme taşır. Çoğu neden? insan bilmez Efendimizin vefat tarihini. Şimdi ben, ben söyledim diye birçokları hmm. 7 Haziran diye. Çünkü bizim öyle bir hafızamız yok. Ama vefatı da hicri olarak 12 Rebiyül hmm. ve yine bir pazartesi günüdür doğumuyla aynı. Bunun önemi şuradan bizim için aleyhissalatü vesselam Efendimizin mirası ilk günkü gibi canlı olduğu için ölüm yıl dönümü diye bir şeye biz gerek duymuyoruz hmm. ve biliyoruz ki onun ruhu bizimle beraber ve biliyoruz ki onun mirası bizimle beraber ve biliyoruz ki o hanem bizim önümüzde önder, rehber, model olarak ve biliyoruz ki imam olarak o. Yani biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamla hiçbir zaman bağımızı işte vefat etmiş gitmiş hmm. bir tarihi şahsiyet olarak kurmuyoruz. Bilinçli olarak yani şey olmuyor yoksa tabii, tabii, ıskalanmış bilinç, değil. Yok yani. yok bilinçli, yani, bilinçli olarak Aha. yani ümmet böyle bir şeyi gündeme taşımayı gereksiz görmüş hmm. yoksa normalde büyük insanların tarihe mal, ol, mal olmuş insanların işte doğum günleri de vefat günleri de e, hatırlanmaya evet. değer görülür ama iş aleyhissalatü vesselam efendimiz için olunca orada başka hmm. bir şey var ki bu çok isabetli bir şeydir evet, çünkü evet. vefatını değil doğumunu vefatını değil mirasını vefatını değil mesajını bizim hatırlamamız hı hı. lazım. Onun için ben de çok sevmem bu sayfaları konuşmayı ve yıllardır mesela siyer anlatırım. Buralara geldiğimde bir bahane bulurum. Birkaç cümleyle söyler geçerim. Pek içim el vermiyor konuşmaya. Çünkü gerçekten çok zor tablolar var işin içerisinde. Yani insan çok sevdiği annesinin, babasının, eşinin, çocuklarının vefatını dahi hatırladığı zaman o yürek yani yerinden çıkacakmış gibi oluyor. E aleyhissalatü vesselam Efendimiz mevzu bahis olunca ona ait tabloları o düzeyde anlatabilmek için de çok farklı bir yüreğe sahip olmak lazım. O yürek bende yok yani. Bizde de yok hocam. O olmayınca işte biraz bakalım bugün Allah ne verecek. Yardımınız olsun. <gülüyor> Şimdi döndüler hocam. Hastalığın evet. atmasına geç, kadar geçen bir süreç var. Süreç var. Orada önemli bir şey oldu mu? Şimdi Değilmemiz bu 81 gereken... gün var ya Bekir kardeşim. Hı -hı. O kadar önemli ki dün bir şey söyledim. Sizin zihninizde kaldı mı bilmiyorum. Kitapların ön sözüyle. Son, son sözü çok mühimdir çünkü katip orada verir ne verecekse son sözünde de artık nihai anlamda döktüreceğini döktürür yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı da böyle bir hayat. Bir de bir insanı düşünün mesela kıyas edelim ki anlaşılsın çok sevdiğiniz birisi mesela size bir ömür bir şeyler söylüyor, söylüyor, söylüyor kaydediyorsunuz zihninize seviyorsanız onunla çok ciddi bir bağınız varsa bunları da siz hayatınızda yaşatmaya çalışıyorsunuz ama iş sona geldiğinde biz vasiyet dediğimiz şeyi genelde ölüm anında kişinin söylediği olarak anlıyoruz. Yoksa kişi ölmeden de vasiyetini yapabilir. O, o son süreç biraz da vasiyet niteliğindedir hmm. ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de düşünün 23 yıl boyunca bu ümmete bir şeyler söyledi. Öncesi de var ama biz özellikle nübüvvet sürecini nazarlara veriyoruz geldik şimdi sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatında sadece 81 gün var ve efendimiz biliyor bunu yani ille de ben şu gün vefat edeceğim diye bir bilgisi yok ama bir yıl önceden başlamış aslında ötelere hmm. ait vurgular. Hatırlayın yine Muaz'ı gönderirken Yemen'e ne dedi? Bir daha görüşemeyebiliriz dedi. Evet. Veda haccında ne dedi aleyhisselatıza. Belki bu size son. Sonra da son E geldi Bilmeyeyim. geldikten sonra da mesela çok far, bayağı bir hadise var onlardan bir tanesi Hazreti Abbas fark etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdeki durgunluğu. Birileri dediler ki ya bir şey mi var Efendimiz'e niye bu kadar durgun? Ben anlarım dedi Hazreti Abbas tecrübeli birisi efendimizi hı hı. de yeğeni olmasa bile çok iyi tanıyor. Gitti Efendimiz'e bir şey sordu dedi ki ya Resulallah insanlar sana çok eziyet ediyorlar senin şöyle biraz yüksekçe bir yerde bir makamını yapsak, sana ulaşmak artık kolay olmasa, bazı insanlar birkaç kapı geçtikten sonra sana gelse yani biraz ne diyelim bugünkü ifadeyle protokol. protokol. Bunlar olsa efendimiz aleyhissalatü vesselam amcasına bak dedi ki amca ne gerek var ki bunlara? Ne gerek var ki bunlara deyince anladı zaten Hazreti Abbas bir şeyler var yani ve çıktığı zaman sözü şudur Hazreti Abbas'ın yeğenim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öteleri açmış kapıları, o açılmış o kapılar. Onun için o 81 günde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bugüne kadar getirdiği her şeyin en böyle altlarını çizmesi gereken şeyleri çizdi. Nedir bunlar ben böyle bugün tekrardan notlarımı böyle önüme koydum tekrardan bir süzgeçten geçirdim ki netleştireyim diye. Çok önemli şeyler var da ben birkaç tanesini söyleyeceğim. Bir tanesi Ali Selam Efendimiz cihadın sürekliliğine dikkat çekti. Çünkü bu cihad Cihatta sadece kıtal değil biliyorsunuz tebli, emri bil maruf nehi anil münker hepsi bunun içerisinde müslümanın en önemli e. meselesi cihadı olmayan bir müslümanlık yok zaten Allah Resulü son anlarda cihada dikkat çekiyor Üsame ordusunu çıkarması zaten bu aslında o ümmete oradan mesajlar veriyor hmm. inşallah alıyoruzdur Bu birincisini unutmayalım. Siz bence kaydedin tamam, bunları tamam. bir daha altlarını çizelim. İkincisi itaatin önemi. Nedir itaat? Üsame diye gencecik birisini o ordunun komutanı kılıyor. Hmm. Ordunun komutanı kılmasına dair önemli bir şey var. Üsame'nin iki tane özelliği var. Birisi genç Birisi de köle yani babası işte azatlı bir köleydi o da halen köle ki itiraz ettiler zaten. Hı hı. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ki bu ümmetin en büyük imtihanı buradan gelecek. Adeta o büyük imtihanı sonunda da tekrardan altını çiziyordu. Başınızda kim olursa olsun eğer o Allah'ın kitabına ve benim yoluma ittiba ediyorsa siz de ona itaat edin diyordu onun geçmişini, onun yaşını, onun şuyunu, buyunu sorgulamayın diyordu. Bugün en büyük golleri buradan yemiyor muyuz? En büyük imtihanlarımız buradan aynen. değil mi? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem son günlerinde buna dikkat çekiyor. Üçüncüsü bakın ne, nasıl bir mesele gelecek kadınların haklarına riayet. Defaatle bunu söyledi sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında defaatle söyledi yolda defaatle söyledi öncesinde yetmedi bir de geldi son günlerinde de ikide bir Allah için Allah'ın hakkı için kadınların haklarına riayet edin kadınların haklarına riayet edin kadınlar size Allah'ın emaneti dönderdi dolaştırdı sözü hep ona getirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncüsü elinizin altındakiler o gün köleydi cariydi bugün kimi anlayacağız biz bugün işçindir elemanındır memurundur sen baba ve annesin evladındır yani elinin altında kim varsa elinin altındakilerin haklarına riayet etmek ona hassasiyet göstermek çiziyor bunların üzerini sallallahu aleyhi ve sellem. Beşincisi namaz o kadar üzerinde durdu ki namazın yani birazdan göreceğiz daha böyle gözlerini açıyor mesela hastalıktan biraz dursun böyle kendine geliyor Kıldı mı diyor insanların namazlarını hayır diyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayılıyor bir daha defaatle bunu yaşadık biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı boyunca namaz konusunda salat konusunda söyledikleri hepsi bir tarafa dursun sadece son günlerinde son sürecinde aleyhissalatü vesselam Efendimizin bu konudaki hassasiyetini şöyle bir önümüze koysak namaz meselesinde Efendimizin ne kadar bu meseleye hassas. önem verdiğini hassas olduğunu görürüz ve kendi gevşekliğimizden dolayı utanırız. Ya. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat yolunda bile ümmetinin bu halini görmek istiyor. Altıncısı özelde Ensar'ın genelde ashabın hukukunu korumak. Niye sahabenin hukukuna dikkat çekiyor? Bunu biz geçmiş derslerde söyledik. Sahabe din binasının kolonlarıdır. Sahabe peygamber ortamını, peygamberin yaşadığı o zemini bize bağlayan en önemli köprüdür. Sahabe anahtar nesildir. Eğer sahabe bu işte istenilen oranda hak ettiği çerçeveyi bulmazsa Yıkılır o bina ve bugün mesela din binasında sapmalara baktığınız zaman en büyük sapmayı burada görüyorsunuz. İlk orada başlıyor orada zaten. Başlıyor. Orada yanılan sonrasında Aa, yanılmaya devam ediyor. En baştakiler de öyle. Mesela mutezile nasıl saptı Hı. gidin görürsünüz orada. Mürciye, hariciler, şia hep buradan saptı. Sahabenin hukuku istenilen oranda korunmadığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlara verdiği değer ve kıymet Allah'ın onlara verdiği değer ve kıymet tam anlamıyla görünmediği için bir koptu oradan ondan sonra makas açıldı açıldı açıldı bambaşka yerlere gittiler. Çok şey söylenir bu 6 şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 81 gün boyunca gündeminden çıkmayacak bir şey. 6 şeyi tekrar söylüyorum arkadaşlar cihat, evet. itaat, kadın hakları, kadınların hakları, elimizin altındakilerin haklarına riayet yani işçilerin evet. namaz mevzu ve ensar ve ashabın hukukunu belirleme noktasında. Eyvallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sürekli bunları kendi hayatında o son 81 günde dönüp dönüp tekrar ederek bizim gündemimize getirdi. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndü geldi ya Medine'ye gelir gelmez bir sıkıntı çıktı ortaya nedir? peygamberlik iddiasında bulunanlar çıktı ortaya. Arapların içerisinde Yemame'de işte Evsin içerisinde ortaya çıktılar dediler ki bu peygamberlik iyi bir şey bak Muhammed işte bu kadar başarı sağladı biz de yapabiliriz diye hmm. iki tane peygamberlik iddiasında bulunan yalancı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha hayattayken ortaya çıktı. Evsin içinde derken Medine'nin içinde Hayır, mi? Hayır Evsi diye bir kabile ha, var ha. Esvedül Ev ha. Evsi o kabilenin içerisinde olduğu için öyle yani Medine'de hmm. evs bildiğimiz Hazretçi Evs değil yani, yani. Esvedul Evsi, Evsi bir de Müseylemetül Kezzam hı hı. bir ifadeyi dikkatlice kullandım bilmiyorum dikkatinizi çekti mi genelde insanlar bunları anlatırken yalancı peygamber diye anlatır bu ifade doğru değil peygamberin hı. yalancısı olmaz peygamberlik iddiasında bulunan yalancı. Hmm. Bu ifadeyi kullanalım çünkü peygamberlik müessesini elaya düşürmeye hakkımız yok. Yalancı peygamber deyip geçiyor insanları. Kelimeyi ifisalar. kirletmeyelim. Kirletmeyelim Aynen bu çok öyle. mühim bir şey. Çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü peygamberlik iddiasında bulunan yalancılar onlar ki zaten Müseylemetül Kezzap dedi sallallahu aleyhi ve sellem hı hı. ona. Yalancı dedi adamın adı o değildi. Onun yalancılığına vurgu yapmak için bunu söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda da uyardı. Son anlarında Esved'in ölüm haberini de verdi zaten Efendimiz. Sonra Müseylemetül Kezzabı da Yemame savaşı sırasında Vahşi radıyallahu anh öldürdü. Aynen Hazreti Hamza'yı öldürdüğü mızrakla kefaretini de orada ödemiş oldu. Bundan haberdar olmadı değil mi? Efendimizin haberi olmadı değil mi? Yok tabi zaten evet. bir rivayette öyledir. Öldürünce Müseyleme'yi bir secdeye kapanıyor ve secdesinde artık görünebilir miyim ya Rasulallah diyor. Ay, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona demiş diye gözüme fazla gözükme orada yine peygamberimizin merhametiyle alakalı bir şey yani diyor ki eğer çok görürsem seni Hamza'yı hatırlarım amcam sana karşı görevimi yapamam onun için fazla gözüme gözükme Fahşi de hep böyle direğin bir ucunda oturur kendine bir yer durmuş Allah Rasulü kendisine bakmadığı zamanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakıyor ne zaman ki Yemame'de o mızrağı mızrak da o mızraktır zaten Hamza'yı öldüren mızrağı aynı şekilde müseylemetül kezzebe atıp müseyleme yere devirince secdeye kapanıyor ya Resulullah diyor günahımın kefaretini ödeyebildim artık görülebilir miyim diyor ki o günah değil aslında İslam'dan önce evet. yaptığı bir şeydir ama Orada bir vahşi hassasiyeti ve hissiyatı var ortada yani. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada böyle bir uyarıyı da yapıyor bu peygamberlik iddiasında bulunan yalancılar için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gün geçtikçe yavaş yavaş o süreçte kabir ziyaretlerini çoğalttığını görüyoruz bu da nedir? Ölümün tefekkürüdür ve ölüme ait bazı şeyleri yine ümmetine hatırlatmaktır. Mesela Enes bin Malik'in bize naklettiği bir rivayet var ki Efendimizin vefatına 23 gün var. Biz diyor hücre-i önünde bekliyorduk dedik ki çıksın dışarıya beraberce işte sohbet edelim ya da bize bir şeyler anlatsın. Gelmedi Efendimiz biz de bekliyoruz sabırla nice sonra çıktı çıktı ama farklı bir hal var efendimizde. Hiçbir şey konuşmuyor bizimle. Yürüdü Bakı kabristanına. Biz de onunla beraber yürüdük. Bakı kabristanının önüne gelince oraya bir selam verdi. Esselamu aleyküm dar kavmi mu'minin ve inne inşallah bikum lahikun dedi. Ey müminler yurdunda metfun olanlar. Biz de yakın bir zamanda size kavuşacağız. Bu bir selam biz de şimdi kabristana evet. giderken böyle selam veririz. Enes diyor ki o güne kadar çok gitti Allah Resulü kabristana. Hem bakiye hem Uhud şehitliğine. Ne zaman gitseydi bir kenarda otururdu. Oradaki kabir sakinleri için dua ve istiğfarda bulunurdu. O gün tek tek kabirleri dolaşıyor efendimiz. Önce kızlarına gidiyor sonra Rukiye'den ve Hazreti Osman'dan olan o torunu Abdullah'a sonra Osman bin Mazun'a sonra oğlu İbrahim'e sonra ileri ilere doğru gidiyor. En son annemden sonra annem dediği iki kadından biri olan Hazreti Ali'nin annesi Fatma binti Esed'in kabrinin başında oturuyor. Öyle bakışlarını semaya kaldırıyor ve duruyor. Biz hiçbir şey söylemiyoruz diyor. Nice sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerimi çok özledim dedi. O meşhur hadisin yeridir orası ve biz de sorduk ya Resulallah kardeşlerim bizler miyiz? Hayır dedi sizler benim ashabımsınız. Kardeşlerim onlardır ki beni görmedikleri halde bana iman ettiler sesimi işitmedikleri halde davetime koştular benimle aynı zamanı aynı zemini paylaşmamalarına rağmen sanki ben işlerinde yaşıyormuşum gibi benimle beraber yaşadılar. Sonra durdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben o kardeşlerimi kıyamet günü o dehşetli günde tanıyacağım dedi. İşte buradaki soru çok önemli ne olur arkadaşlar hala namazlar arası olmayan kardeşlerim ne olur buradaki diyalog'a dikkat edin lütfen evet. rica ediyorum. Nasıl tanıyacaksın dedi sahabe ya Resulallah son veda açında bile yüz binleri aştı insanlar. Kıyamete kadar gelecek olan Müslümanların sayısı trilyonlar olacak belki sen nasıl tanıyacaksın? Allah Resulü bir benzetme yapıyor diyor ki sizin bir sürü atınız olsa atlarınızın alınlarında ve ayaklarında beyazlık yani sekilik bulunsa nişan ederler ya. Siz kendi o nişanlı atlarınızı başka at sürülerinin içerisine salıverseniz sonra çıksanız şöyle yüksek bir yere baktığınız zaman kendi atlarınızı o nişanlarından dolayı tanır mısınız tanımaz mısınız tanırız ya Resulallah diyorlar. Ben de bana iman eden kardeşlerimi alınlarındaki ve ayaklarındaki abdes izlerinden tanıyacağım. Düşünün o kıyamet meydanını. Bugün hayattayken namazla, abdesle arası iyi olanlar pırıl pırıl gelecekler. O azalar parlayacak böyle. Alınları parlayacak, ayakları parlayacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de eğer tabirceyiz ise tanıyacak gel adamım diyecek gel çağıracak ve daha cennete gitmeden cennet suyu olan Kevser'i orada ikram edecek sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah hepimiz i̇nşallah. şu anda bizi dinleyen i̇nşallah. dinlemeyen bütün ehli iman ve bizler de inşallah bu müjdenin muhatapları oluruz. İnşallah. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz orada da bir dua ediyor mu bize Bekir kardeşim? ellerini açıyor diyor ki Allah'ım beni görmedikleri halde bana iman eden iman kardeşlerimin yaptıkları bir iyiliği on katıyla sevaplandır. Sahabede amin diyor. Sahabeyi sevap itibariyle geçmek mümkün değil ama böyle bir dua var arkamızda ve bu duanın amini sahabeden geliyor. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Bu peygamber duasıdır bizim arkamızda biz peygamberin kardeşleriyiz onun ifadesiyle yaptıklarımız iyiliğin on katıyla sevaplandırılacağının müjdesini hem zaten Kur'an'da vermiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemde bunu teyit etmiştir ve biz böyle bir duayı efendimizin vefatına yakın bir zamanda almışız. Tam şuraya bir virgül koyabilir miyim? Buyurun. Genelde böyle müjdeli haberler alınca illa birileri çıkar ve şey der Bakalım o biz mi kardeşlerim dediği Sen ümmet misin? O namaz bu namaz mı? Bu kadar kötümsel olmaya gerek var mı Asla, hocam? Asla. Değil mi var hocam? Olmak yani? İlla bir adamın kursağında bırakırlar ya babam odu. Yok yok yok. Yani onu diyenlere ben geçmiş olsun diyorum. He. Ben olmalıyım diye bir hedefim olmalı benim. Hı hı. Ben biliyorum kendimin ne olduğumu herkes de bilir yani. evet biz zaten kendimizden razı değiliz ki yani kendi halimizi evet. ortaya koyup da reklamını yapacak bir durumumuz yok ama biliyoruz ki Rabbimiz var ya affı, rahmeti, mağfireti eksiz olan bir Rabbimiz var yine alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberimiz var 14 asır öncesinden bize selam vermiş bir peygamberimiz var. Kardeşlerim deyip bizi bir konuma yerleştiren bir peygamberimiz var. O bunu demişse eğer biz bu hediyeyi büyük bir müjde olarak anlayıp gereğini yerine getirmemiz lazım. Peki yoksa şu, ümitsizliğe kapılacak bir durum yok burada? Şu anda ya da bu, bu programı yaptıktan yıllar sonra bu programı izleyen 70 yaşında ve hiç namaz secdeye değmemiş bir Müslüman kardeşimiz de bu müjdenin muhatabı Aynen. mıdır? İlk namazına niyet ettiği zaman. Anında Değil mi anında hocam? Anında yani hiç o noktada bir şey yok. Hı hı. Madem açtım ben bir örnek Lütfen vereyim hocam. sana. Bir tanesi geldi. Adı Ebu Tavit ne kadar yaşlı biliyor musunuz Bekir kardeşim yaşı yüzü aşkın Sahabet diyor ki o kadar yaşlı ki kaşları böyle gözünü kapatmış hmm. bastonuna yaslanmış böyle yavaş yavaş yavaş yavaş efendimizin huzuruna geliyor. Ya Resulallah diyor bir bak diyor bana efendimiz böyle bir bakıyor benim gibi bir adama da af var mı diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Tavit sen Müslüman oldun mu elhamdülillah diyor tamam diyor Senin sana da affar diyor ama bildiğin gibi değil ya Resulallah diyor He. bildiğin gibi değil bir bilsem ben neler yaptım deyip günahını anlatacak efendim sus diyor sus sakın günahına ifşa etme günahını seninle Allah arasında kalsın eğer sen Müslüman oldun ve tövbe ettin ne olursa olsun Allah seni affedecek keskin olmuyor Ebu tavit. bir daha ya Resulallah diyor ama diyor bak ben neler iyice bir bak bana yani şimdi bir insan 70 yıl 80 yıl hayatında bir sürü yanlışı olabilir, sıkıntılar olmuş olabilir Ebu Tavid de böyle birisi ve bunu söylüyor. Hı hı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üçüncü kez diyor Ebu tavit sen Müslüman oldun mu? Tevbe ettin mi geçmişine ait? Evet o zaman diyor Allah sana affedeceğinin müjdesini veriyor. Sahabe diyor ki bir anda o yaşlı adam sanki gençleşti böyle doğruldu Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber dedi çocuklar gibi böyle gitti yürüdü Allah Resulü de arkasından baktı tebessüm etti. Dolayısıyla Rabbimiz böyle bir Rab'dır onun bize verdiği mağfiretin affın bir sınırı yok yani biz ona bir tahdit bir sınır koyamayız kimse de bu noktada başkasını böyle yargılamamalı evet. ama ciddi bir biçimde tevbedir asıl olan tevbe ettikten sonra Rabbimizin o kapısının sonuna kadar açık olduğunu unutmamamız lazım. Kabristan'da dedi kardeşlerim Allah dedi, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oradaki o müjdeleri verdi bitmedi efendimiz sürekli ya bir gün Bakide ya bir gün Uhud'da bazen sahabeyi de götürüyor kendiyle beraber bazen yalnız başına geliyor. O yalnız başına geldiği günlerin bir tanesini Ayşe anamız bize naklediyor daha Efendimizin hastalığı ağırlaşmamış. Hı hı. Diyor ki geceye yatarken ben baktım ki terliklerini kalkacakmış gibi başucuna koydu elbisesini koydu. Ben de yanlış bir şey düşündüm diyor anamız. Hı hı. Ne düşünmüş? Beni yatırdıktan sonra başka bir hanıma gidecek diye aklıma geçirmiş. Başka hanımına. Başka hanımına onun için orada bekliyorken hı hı. Efendimiz sallallahu ve işte hareketini uyumamaya da çalışıyor hı hı. Ayşe annemiz. Allah Resulü de bakıyor ki uyuyor Ayşe annemiz kalkıyor usulca elbisesini giyiyor. Terliklerini alıyor gidiyor. Annemiz de arkasından kalkıyor. Aleyhissalatü ve Efendimiz'i adım adım takip ediyor. Ama Efendimiz fark etmiş onu. Geliyor Efendimiz baki kalbistanlığına gözyaşı döküyor oradaki kabir sakinlerine dua dua yakarıyor. Dönerken annemiz efendimizden önce biraz hızlı koşuyor ki görmesin diye geliyor yatağa giriyor ama nefes nefese kaldığı için böyle o yatak hareket, hareket ediyor. Efendimiz sallallem içeriye giriyor. Ayşe diyor Allah Resulü ve sellem seslenince üstündeki örtüyü kaldırıyor. Hayırdır diyor. Niye böyle nefes nefes? Yok diyor ya Resulullah yok bir şey falan. Söyleyecek misin? Yoksa Cebrail Latif ve kabir olan Allah'tan getirsin muhabbeti aman diyor ya Resulallah <gülüyor> getirmezim ben senin hakkında kötü bir şey düşündüm onun için de helallik istiyorum hmm. ben merak ettim sen nereye gideceksin baktım ki Baki kabristandasın Efendimiz böyle yine Uhud şehitleri hep böyle ne zamana kadar son 13 gününe kadar. 13 gün kala mı hastalık artıyor 13 artık? 13 gün kala hastalık nüksetmeye başlıyor bir hastalık ama son da? 4 günde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık tamamen yatalaktır o hı hı. 13 günün hepsinde yatalak değil hı hı. Efendimizin. Hubba dedikleri ateşli bir hastalık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ara ara anamıza diyor ki Ayşe annemize Hayber'de yediğim zehirli etin şu anda görüyorum tezahürlerini. Orada Hayber'in fethi sırasında ona bir zehirli et ikram ediliyor işte oradaki hı hı. Yahudi bir kadın tarafından ki sonradan Müslüman oluyor hanım. Allah Resul sallallahu aleyhi ve sellem de bir parça alıyor Cebrail gelip haber verince atıyor ama biraz o zehir nüksediyor ona etki İşliyor. ediyor. Hı hı. Farklı bir rahatsızlık sallallahu aleyhi ve sellem çok inanılmaz derecede ateşi Yükseliyor Medine'de olanlar başka hastalıklar zannediyorlar ilaçlar getiriyor. Efendimiz hayır diyor hatta bir defa çok zorluyorlar Efendimiz baygınken ilaç veriyorlar Efendimiz uyandığı zaman niye bunu yapıyorsunuz diyor. Yani Efendimiz biliyor aslında o hepsi sebepler dairesinde bir şeydir. Vazifesini aslında sebepler. olan olacak zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bu noktada bakışlarını ötelere çevirmiştir. O günlerde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Üsame'nin ordusunu hazırlattırıyor ve Üsame'yi komutan olarak tayin ediyor. Bunun üzerine de hareket emri veriyor ve Üsame'nin emrinin altına Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Sad bin Ebi Vakkası, Ebu Ubeydi Cerrah aklınıza kim geliyorsa Ali dışında Ali'yi yanında tutmuştur sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin büyüklerinin tamamını da Üsame'nin emrinin altına koyuyor yani bu çok büyük bir şey eğer konu o olsaydı sadece Üsame'nin bu noktadaki komutanlığının üzerinden önemli şeyler alırdık ki biz başta biraz hı hı. ona te temas ettik. İleri geri konuşuyorlar işte olur mu ya bu kadar yaşlı başlı muhacirler varken işte Üsame gibi bir genç 18 yaşında Üsame olur mu falan diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günlerde biraz daha baş ağrısı fazlalaşmış başını böyle bir sararak sargıyla öyle bir halde hutbeye çıkıyor Ali vesselam Efendimiz. Bir şeyler söylüyor sahabeye sonra diyor ki siz niye Üsame'nin komutanlığına itiraz ediyorsunuz? Daha önce onun babasına da itiraz etmiştiniz. Babası Zeyd bin Harise'yi evet. nereye gönderdi? Mute'ye. Evet. O Mute'ye giderken de yine Zeyd'in işte komutanlığına bazıları itiraz etmişti. Onun babası da Üsame de bu işe layıktır ve gerçekten onları ben çok sevdiğim için bu sevginin de onlar hakkını ödedikleri için böyle bir görevi onlara vermişimdir. Eğer siz başınızda olan kim olursa olsun Habeşçi bir köle dahi olsa bu noktada itaat meselesinde eğer gerekeni yapmazsanız siz vazifenizi yapmamış olursunuz diyor teskin ediyor. Yani meselenin ehemmiyetini nazara veriyor. Aslında Üsame'nin oluşunun bir terbiye olduğunu orada beyan ediyor. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem o günlerde yine bir hutbe irad ederken söz bir noktada şöyle gelişiyor. Allah bir kulunu dünya ile ahiret arasında muhayyer bıraktı. Yani kuluna sordu. Dünyada mı kalmak istersin, ahireti mi? O kul ahireti seçti bu söz bittiği anda bir hıçkırık öyle bir hıçkırık ki herkesin dikkatini çekiyor dönüp bakıyorlar ki ağlayan Ebu Bekir çünkü Ebu Bekir anlamış niye ağlıyorsun diye soruyorlar o kul Resulullah'tır diyor Allah ona sordu o da ahireti tercih etti dolayısıyla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat yolunda diyor Ebu Bekir bunu çok iyi o günlerde de fark etmiş yani hemen onu söyleyince tabi sahabe konduramıyor bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Yani Resulullah'a bir insan çok sevdiği bir insanlığına ölümü Konduramaz ya yani sahabeyi de öyle anlamak lazım. Peki vefatından sonra oradaki en sağlıklı tepkilerden reaksiyonlardan birini e veren Hazreti Ebubekir'in Ebu o tepkiyi vermesine yardımcı olacak şey süreçten çok daha önce kendini ruhen bunu hazırlamış olması Tabii. değil mi? Allah hazırlıyor. Evet, Allah hazırlıyor o yani. Onun evet. şeyidir zaten. Onu diyecek adamı hazırlıyor, hazırlıyor yani orada. orada o. Yani yani o gerçekten çok önemli bir süreçtir evet. o süreç o günler şimdi biraz anlatacağız hı hı. peygamberli süreçten peygambersiz topluma geçiş sürecidir. O geçiş sürecinin o fırtınalarını dindirecek adamın adıdır Ebu Bekir radıyallahu anh. Evet. İnanın ki Hazreti Ebu Bekir'in şimdiye bak, kadar bakın ne kadar meselesini konuştuk hı hı. hepsi bir tarafa o gün yaptıkları yeter zaten ona. Yani bambaşkadı, bir dağ sarsılmaz bir dağ. Hastalığı biraz ağırlaşınca Efendimiz Salavatülüm o güne kadar hanımlarının hukukunu korumuş, her gece bir hanımının yanında. Hmm. Ama Efendimiz o gece soruyor, diyor ki kimde sıra? Diyorlar ki falanca da. Efendimiz ertesi gün kimde diye soruyor filanca da hanımlar anlıyorlar ki Ali Serat ve Senafelimizin gönlü Ayşe'de ve annelerimiz diyorlar ki madem Resulullah bunu istiyor, biz sıramızı Ayşe'ye verelim. Efendimiz'e de bunu söyleyince Allah Resulü çok memnun oluyor. Çünkü Ayşe'nin odasında vefat etmeliydi sallallahu aleyhi ve sellem evet. ve son 4 günü ve vesselam efendimizin o odadadır. O odaya girmiştir ve o odada ruhunu teslim etmiştir. Ayşe'nin odasında Ayşe'nin göksüne başını yaslamış bir vaziyette yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede ya da Kur'an'ın başında ya da başka bir yerde vefat etmedi. Ayşe'sinin böyle göksüne başını yaslamış bir vaziyette ruhunu teslim etti. Bu da önemli bir mesajdır evet. eğer doğru bir biçimde anlayabilirsek. ve selam Efendimiz günler perşembe olduğunda Bekir kardeşim son namazını kıldıracak cemaate akşam namazı. Ve efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o akşam namazında özel bir namaz olduğu için sahabe bunu unutmamıştır. Mürselat suresini okumuştur. Sahabe bilmiyor tabi efendimizin son namazı olduğunu yani onlara kıldıracak ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o günden sonra artık çok da iyileşecek bir hal bulamayacak kendinde. Vakit yaslığa vardığında sahabe toplanmış Mescid-i Nebevi'de Bilal okumuş ezanı İnsanlar bekliyorlar ki Resulullah çıksın namaza Efendimiz o hal yok. Biraz kendine geliyor namaz kıldı mı diyor insanlar. Hayır diyorlar ya Resulallah. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalkıyor abdest almaya çalışıyor abdest alıyor ama bir daha ayağa kalktığı zaman bir daha bayılıyor. Üç kez bu tekrar ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem artık kendisinin cemaate çıkamayacağını anlayınca Söyleyin Ebu Bekir'e namaz kıldırsın diyor. Söyleyin Ebu Bekir'e deyince Ayşe anamız Ya Resulallah babam çok yufka yüreklidir. Siz hastayken siz buradayken bu haldeyken o namaz kıldıramaz. Onun için Ebu Bekir değil Ömer kıldırsın diyor. Allah Resulü hayır diyor. Çünkü o namaz kıldırmanın ayrı bir anlamı var. Hayır. Söyleyin Ebu Bekir'e namaz kıldırsın diyor. Tekrar uyanıyor Efendimiz bayılıyor tabi bu süreçte kıldı mı insanlar hayır diyorlar bu Ebubekir'e namaz kıldırsın diyor Ayşe Hanımız biraz ağırdan alıyor sebebi de babasının yapamayacağından ki şimdi göreceğiz evet. zaten yapamayacak babası yani Hz. Ebubekir sonradan farklı bir halde ama o ilk başlarda ister istemez o olayın çok ciddi bir biçimde onun üzerinde de etkisi var hı hı. efendimiz ısrarlı davranınca Anamız artık başka bir yol bulamıyor diyor ki Ebu Bekir'e yazsın namazını sen kıldır Resulullah çıkamıyor. Birini gönderiyor ona e, haberci olarak Hazreti Ebubekir Bekir istemeye istemeye imamete geçiyor. Tekbir alacak alamıyor. Allah Resulü içerideyken ben nasıl namaz kıldırırım diyor. Alıyor ağlıyor ağlıyor ağlıyor ağlıyor, ağlıyor. namaza giremiyor. Ağlıyor ağlıyor ağlıyor namaza giremiyor. İnsanlar arkasında saf bağlamış bekliyorlar süreç uzadıkça insanlar ister istemez sıkıntılı bir hale giriyorlar o anda Hazreti Ebu Bekir geçiyor ve namazı kıldırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in tekbir sesini duyunca ben size demedim mi bu Bekir kıldırsın ben size demedim mi bu Bekir kıldırsın diye yine bu Bekir ısrarını söylüyor Ayşe diyor ki ya Resulallah vallahi Ebu Bekir kıldırmak için ileriye çıktı ama dediğim gibi oldu siz buradayken bu haldeyken kıldıramadığı için ağlamaktan geri çekildi Ömer onun için ileriye çıktı. Hayır diyor söyleyin Ebu Bekir'e Ebu Bekir kıldırsın diyor. Ertesi gün sabah namazından itibaren Ebu Bekir'dir artık Mescid-i Nebevi'nin imamı. Biz o namazı da Ebu Bekir'in kıldırdığı olarak sayıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken 17 vakit namaz kıldırmıştır Hazreti Ebu Bekir. Şimdi tespit edelim. Perşembe yası bir vakit. Evet. Cuma, cumartesi pazar. 3 günde 15 vakit ne yaptı? 16. 16. Pazartesi günü sabah namazını da kıldırıyor 17. 17. Zaten pazartesi günü öğle vakti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmiş oluyor. Efendimiz sonra Ebu Bekir'in sesini duyunca da memnun oluyor. O günlerin birinde Efendimiz biraz iyileşiyor bu Bekir'in arkasında ümmet saf tutmuş efendim şöyle bir bakınca o kadar seviniyor ki o manzarayı biz nasıl anlamalıyız biliyor musun Bekir kardeşim? Allah Resulü ümmetinin saf tutuşundan ve namazda duruşundan inanılmaz derecede memnun olur oradaki o tebessümü inanın ki kıyamete kadar gelecek olan ümmetinin o hareketine karşılık bir tebessümdür bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım bilelim ki biz namaz için saf bağladığımızda Rabbimizi razı ediyoruz tabii ki o istediği için onu yapıyoruz ama o namazı bize öğreten peygamberi de canlarımız yoluna feda olsun kurban olsun memnun ediyoruz ona tebessüm ettiriyoruz aleyhissalatü vesselam Efendimiz yürüyor namaza dahil olacak İnsanlar fark ediyorlar Resulullah geliyor mescit bir anda yeniden canlanıyor sanki ve insanlar Resulullah'ın gelişinin haberini birbirlerine ulaştırıyorlar neredeyse namazını bozacaklar insanlar tekrardan Allah Rasulü'nün arkasında durmak için efendimiz hayır diyor hayır diyor Ebu Bekir radıyallahu anh yanına kadar gidiyor Ebu Bekir radıyallahu ta da geriye çekilmek istiyor Efendimiz ona da hayır diyor onun arkasında da bir vakit Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılıyor. Tebuk dönüşünü hatırlıyoruz evet. değil mi? Bir de Abdurrahman İbn-i arkasında kılmıştı. Orada kılarken ne demişti? Hiçbir peygamber yoktur ki ümmetinden salih birinin arkasında namaz, namaz kılmamış olsun. olsun. Yine Ebu Bekir'in Sıddıkiyetine bir de salihlik eh, salihlik eklenmiş oldu. Tabi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sonra yine odasına geliyor ve o anda sürekli Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biraz kendisine gelse iki şeyi soruyor namaz ve cihat çıktı mı Hüsame ordusu hayır diyorlar ya Resulallah niye çıkmıyor Ümeymen Hüsame'nin annesi Allah Rasulünde annemden sonra annem dedi hı hı. ya Resulallah sen böylesin ya Hüsame istemiyor seni bu halde hı hı. bırakıp gitmek ne olur diyor biraz müsaade et bak Üsame'nin aklı sende olursa eğer faydalı olamaz burada aklı kalırsa o cihat noktasındaki başarıyı ortaya koyamaz. Ne olur biraz daha ona müsaade et Allah Resulü hayır diyor hayır hayır çıksın diyor. Neden bu? Bunun iyice anlaşılması lazım aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o halde kendisi de zaten fark etmiş nasıl bir ruh halinde olduğunu bu noktadaki hassasiyeti Cihat durmayacak. Onlar nereye gidecekler ki hocam? Üsam Onlar doğru. aynen Mute'ye doğru gidecekler. Ha yine oraya doğru. Yine oraya, oraya çünkü oradan bir hareketlilik ha, haberi gelmiş. Ha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Üsame'ye diyor ki hem onu durdur hem de babanın intikamını al. Ha. Yani özellikle Zeyd bin Harise'ye yönelik göndermesin o. Zaten Üsame gidecek büyük bir başarı elde edecek. Babasının atını da alıp gelecek. Hmm. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra tabi bu işler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam o arada ara ara biraz iyileşiyor, ara ara biraz ağırlaşıyor. Böyle biraz normal olduğu bir zamanda kızı Fatıma içeriye giriyor. Efendimiz Fatma'yı nasıl karşılar? Ayağa kalkar. Ayağa kalkar, kalkamıyor. Gel kızım diyor, kızının yanı başına oturturuyor Eğiliyor ve Fatma radıyallahu anh'ın kulağına bir şey söylüyor. Fatma anamız bir çığlık ortaya koyuyor bir anda böyle farklı bir hal oluyor sonra eğiliyor kulağına bir şey daha söylüyor bu sefer de o üzüntünün arkasından bir sükunet bir tebessüm oluşuyor Ayşe anamız hemen soruyor ona diyor ki ne oldu ki baban sana ilkinde bir şey söyledi çok üzüldün sonra ikincisinde söyledi sevindin. söylemiyor Efendimizin ve mefatından sonra söylüyor Allah Resulü ilkinde demiş ki kızım baban Rafiki Ala yolculuğunda yani o yüce dosta gidiyor. Anamız orada kopmuş zaten. İkincisinde de demiş ki benden sonra ehli beytimden bana kavuşacak ilk sensin. Zaten 6 ay sonra da Fatıma anamız evet. babasına kavuşacak. O arada Hazreti Ali de Hasan'la Hüseyin'i almış dedelerinin yanına getiriyor. Hmm. Allah Rasulü tabi onları görünce çok seviniyor. Alıyor yanına bağrına basıyor. Hazreti Abbas da orada, Abbas'a diyor ki, Abbas diyor seviyor musun bunları? Nasıl sevmem ya Rasulallah diyor. Ben oraya bir cümle ekliyorum her zaman da ekliyorum. Nasıl sevmem senin sevdiklerini ya Rasulallah. Aslında Abbas radıyallahu anh dediği o nasıl sevmem evet. ya Rasulallah. Ben de bunları çok seviyorum. Bunları sevenleri de seviyorum diyor ve orada o torunlarına karşı farklı bir ilgi gösteriyor evet. sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ve hastalığı ağırlaştığı gün yine geliyor Fatma anamız yanına. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i öyle görünce "Ah babacığım." diye bir feryat ortaya koyuyor. Efendimiz diyor ki fazreti Fatma'yı yanına oturturarak "Sabret kızım. Baban artık acı çekmeyecek." diyor. Bundan sonra artık babana acı yok diyor. Yani bu artık o kendi katına Rabbin Rabbisi alacak diye o haberi veriyor. Tabi o manzaralar, orada yaşananlar, orada konuşulanlar, orada söylenenler öyle çok kolay şeyler değil anlatabilmek evet. ama Cenab-ı Hak onun Allah. o güzelliğini son anlarına kadar da yaşattırıyor. <gülüyor> Üsame giriyor, gelmiş artık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle vedalaşacak gidecek ama Efendimiz de takat kalmamış. Üsame'nin karşısında görünce sadece işaretle yani gidiyor musun diye sahabe öyle anlıyor. Hı hı. O da evet ya Resul çıkıyoruz diyor. Ellerini böyle kaldırıyor efendimiz. Üsame'ye dua ettiği anlaşılıyor. Sonra Üsame'nin üstüne indiriyor ve Üsame'nin artık çıkışının haberini veriyorlar. Ve artık günler pazartesi günü olduğunda Ali serrat ve selam efendimiz sabah namazı vaktinde bir iyileşme emaresi oluşuyor peygamberimizde. Sahabe Hazreti Ebubekir'in Bekir'in arkasında namaz kılarken Ayşe anamıza diyor ki Ayşe diyor beni o tuttur diyor o serilimin üzerine hmm. yatağın üzerine. Perdeyi de aç diyor ben bir ümmetimi göreyim sahabeyi göreyim. Son anları Allah Resulü hmm. sallallahu aleyhi ve sellem o kadar bir sahabeye karşı ilgisi var ki sonlarda bile namazdaki hallerini görmek istiyor. Perdeyi açıyor Ayşe anamız. Hazreti Ebubekir namaz kıldırıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle başını hücresinden işte uzatıyor. Sahabeyi süzüyor orada. Sahabe de fark ediyor bunu. Hemen birbirlerine müjde veriyorlar. Resulullah iyileşti, Resulullah iyileşti. Resulullah iyi bak yatağında oturuyor falan diye. Medine'de çok farklı bir hava oluşuyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin iyileştiğine dair namazı bitirdikten sonra Hazreti Ebubekir içeriye geliyor efendimiz gerçekten öyle gerçi sapsarı olmuş böyle yüzü ama şeyi iyi yani sıhhati iyi konuşabiliyor evet, evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler sorunca cevap veriyor efendimiz onlarla konuşuyor Ebubekir öyle görünce Efendimiz çok seviniyor anam babam sana feda olsun ya Resulallah iyisin diyor iyileşmişsin diyor günlerdir diyor ben evime gidemedim o günlerde onun evi Medine'nin dışarılarında sunuh denilen bir mıntıkada izin verirsen eğer bugün o evime gitmek istiyorum diyor Allah Resulü tamam diyor. Ebu Bekir radıyallahu an o eve doğru gidiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hücresinde Ayşe anamıza böyle yaslanmış bir vaziyette başı o anda Ayşe annemizin erkek kardeşi Abdurrahman içeriye giriyor Elinde bir misvak var, efendimiz şöyle misvaka bakınca Ayşe annemiz ya Resulallah, istiyor musun misvakı? Dişlerini misvaklamamı ister misin? Efendimiz ima ile evet diyor. Ayşe alıyor misvakı bak ki biraz sert biraz yumuşatıyor, aleyhissalatü vesselam efendimizin biraz dişlerine sürüyor. Efendimiz önce kendisi yapmaya çalışıyor yapamadığından dolayı anamız alıyor biraz yapıyor. Tam o anda üç kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah diyor. Ne kadar ağırmış ölümün sekeratı diyor. Ne kadar ağırmış. Ayşe Hanım zaten o mazara gördüğü için diyor ki ben Resulullah'ta bile onu görünce artık hiç kimsenin ölümü için bundan sonra konuşmadım diyor. Üç kez bunu tekrar ettikten sonra ilen rafiqil ala deyip elini şehadet parmağı olarak kaldırıp elinden misvak düşüp Ayşe hanımızın göksünde ruhunu rahmana teslim ediyor. Anamız önce bayıldığını zannediyor ama sonra bakıyor ki efendimizde herhangi bir tepki yok, bir feryat. Onun feryadının duyulmasıyla sahabede duyuyor zaten. Halk halka yayılıyor ve o andaki sahabenin oru halini, yaşadıklarını, orada ortaya koyduklarını anlatmaya kelimeler yetmez. Tabi haber ta sunuhtaki Hazreti Ebu Bekir'e de ulaşıyor. Ebu Bekir geliyor geliyor. Mescid-i içerisinden içerisinden geçince bakıyor ki sahabe gitmiş Hazreti Ebu Ömer kılıcını çekmiş. O ölmedi Musa gibi baygınlık geçiriyor. Her kim ki Muhammed öldü derse onun başını uçururum. Münafıkların kökünü kazımayana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramızdan ayrılmayacak tepki gösteriyor. Hazret Osman bir kenara çekilmiş titriyor tir tir ne yapacağını şaşırmış. Her sahabede bu noktada farklı bir hal var ama Hazreti Ebubekir onlarla hiç konuşmuyor. İçeriye giriyor. Önce kapıyı çalıyor Ayşe annemizden izin istiyor. Ayşe annemiz babasının geldiğini görünce artık izne gerek yok diyor. Allah Resulü vefat etti diyor. O anda içeriye giriyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin üstünde bir örtü var kaldırıyor örtüyü alnına bir öpücü konduruyor hayatında da güzeldin ölümünde de güzelsin ya Resulallah diyor ondan sonra gözündeki yaşları siliyor bir dağ gibi bir dağ gibi dışarıya çıkıyor ve o tarihi konuşmasını yapıyor her kim ki Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki Muhammed ölmüştür ama her kim Allah'a kulluk ediyorsa Bilsin ki Allah haydır, bakidir, mutlak manada Allah'tır diri olan ve ondan sonra Ali İmran suresindeki o ayeti okuyor. O ayeti okuduğu zaman Hazreti Ömer diyor ki ben defaatle o ayeti duymuşum sanki o ayet yeni nazil olmuş gibi bana geldi. Muhammed ancak bir Resuldür ondan önce de nice Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse siz ökçelerinizin üzerinde gerisin geriye mi gideceksiniz? Her kim ki geriye giderse yani eski haline dönerse Allah'a bir zarar veremez ama Allah şükreden kullarını mükafatlandırır. Hz. Ebu Bekir'in bu sözleri sarsıyor bir anda sahabeyi ve ölümün mevt dediğimiz o ölümün hakikatini hatırlatıyor hepsi biliyor ama olayın o acısı o ağırlığı o şeyi o kadar derin ki o anda Hazreti Ebubekir gibi birisinin ancak bu noktada bir sarsması gerekiyordu Ebubekir radıyallahu anh da onu sarstığı zaman sahabe biraz olsun kendisine gelmiş oluyor. Sonra o günde o gün içerisinde olan her şeyde biz Hazreti Ebu Bekir'i görüyoruz. Çünkü insanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Başlarında bir iş geldiklerinde kime gidip sorarlardı? Allah Resulü'ne. Şimdi Resulullah yok. Nasıl yapacağız? Nasıl yıkayacağız? Nasıl defnedeceğiz? Nereye defnedeceğiz? Cenaze namazı nasıl kılınacak? Bu işlerin hepsi nasıl olacak? Ondan sonra kim imam olacak? Kim bu işleri üstlenecek? Bütün bunların hepsinin sorularının cevabı oluyor Ebu Bekir radıyallahu anh. Allah ondan ebeden Allah. razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiği üzere hepsini söylüyor. Ehli yıkama yıkamayla uğraşıyor. Hazreti Ali hatırlıyor ya Resulullah zaten bana demişti Ali sen beni yıkayacaksın. Bana bunu dediği zaman diyor ki Hazreti Ali ben dedim ki ya Resulallah ben bilmiyorum ki yıkamayı öğretecekler sana Ali diyor öğretecekler ve Hazreti Ali ilk kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkıyor nasıl yıkayacağını nasıl davranacağını hepsini orada bir şekilde ona gösteriliyor zaten nereye defnedeceğiz diye bir mesele oluşuyor ne yapacağız diyor Baki'ye mi götürelim Baki kabristanlığına orada Kabe diye bir teklifte bulunan bile oluyor başka şeyler de söyleyenler oluyor Hazreti Ebubekir diyor ki hayır ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum o dedi ki peygamberler vefat ettikleri yere defnedilirler. Onun vefat yeri burası, defnedilecek yeri de burası. Bunun üzerine orada karar kılınır. Medine'nin mezar kazıcı kazıyıcıları var. İki türlü mezar kazılır. Muhacirler lahit sisteminde, Ensar şuk denilen bir sistemde çağrındır Hz. Ebubekir. Hangisi erken gelirse o kazsındır. Muhacirlerden gelir. Lahit sisteminde kazılır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ehli beytin refakatinde Hazreti Ebu Ali, Fadl ibn Abbas, Üsame de Ehli beytten sayılır. Hı hı. O onların şeyiyle Enes de orada onların kat yardımıyla bir şekliyle defin gerçekleşir. Definden dönerlerken Hazreti Fatıma Enes'i görür. Enes'dir. Allah Resulü'nün üzerine toprak atmaya nasıl canın Elverdi der de zaten orada söyleyecek bir şey yoktur. Fatma anamız da ölüme ölümün hakikatine inanmıştır ama o ruh haliyle bunu söylemiştir. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin defin meselesi de gerçekleştikten sonra ümmetin o noktada önemli bir adımı ki o önemli bir adımdır daha defnedilmeden imamlarını seçmişlerdir bazıları bunu anlamıyorlar farklı yerlere çekiyorlar sanki sahabe bir iktidar kavgasına girdi sanki sahabe farklı bir şeye girdi daha Resulullah defnedilmeden imamın kim olacağı tartışıldı falan filan mesele o değil mesela çok mühim bir mesele Mesele o mihrabın boş bırakılmaması mesele. Meselesi mesele zafiyete kapı açmama meselesidir. Zaten onun için Ensar bu işi Beni saat sakifesinde tertiplemiştir. Sonra da Ümmet Ebu Bekir'e biat ederek bu işi bundan sonraki süreçte onun üstlenmesi gerektiğini, onun omuzlayarak götürmesi gerektiğini ona tevdi etmişlerdir. Onun için meseleyi başka yerlere çekmeye gerek yok. Burada bir şey daha söyleyelim çünkü o noktada da bazen farklı şeyler söyleniyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cenaze namazı nasıl kılındı meselesi? Şimdi Ebu Bekir radıyallahu an burada defnedilecek deyince orası küçücük bir oda zaten. Efendimizin kabri şeyini naaşının dışarıya taşınmasına da müsaade etmedi. Odanın aldığı kadarıyla insanlar içeriye alındı. İmam odur. O varken kimse ona imam olamaz dedi ve herkes bireysel olarak namaz kıldı. Odaya giren ilk cemaatin sayısı 17 kişi olduğu için 17 kişi kıldı ama sonra bütün Medine'deki erkekler, kadınlar, çocuklar hepsi odaya girecek kadar bölük bölük girdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine münferiden Cenaze namazı kıldılar ve çıktılar. Onun için bu meseleyi de başka yerlere çekmenin bir anlamı yok. Meselenin gerekçesi budur. Böylelikle aleyhissalatü vesselam Efendimiz ruhunu teslim etmiş oldu ve şu anki yerinde halen meskun. Biz onu meskun biliyoruz. Çünkü karşısına gidip esselamu aleyke ya Rasulallah dediğimizde ve aleyke selam deyip bizim selamımıza icabet ettiğine inanırız ve onun getirdiği mirasın diri bir biçimde halen içimizde olduğuna inanırız. Bu noktada da bazı şeyleri unutmadan peygamberle hukukumuzu kurmaya çalışırız. Peki hocam şey Ayşe annemizin odasıydı ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın evet. vefat etti ve defnedildiği oda. Sonrasında oraya kabir kazılıp cenaze namazları bittikten sonra Ayşe annemiz yine o odada yaşamaya devam, devam etti, etti, etti. Kabrin yanında yani. Evet. Allah evet. Resulü sallallahu aleyhi ve kabrinin önüne bir örtü çekildi orada defne hmm. yaşadı Anam, anamız. Hmm. Hz. Ebubekir de vefat edince biliyorsunuz oraya hmm. defnedildi. Hz. Ömer de vefat edince oraya defnedildi. Orası işte geçilmiş derslerde resimlerini gösterdik yani böyle hmm. 35-40 metrekarelik bir yerdi. Hz. Ayşe anamız tek başına yaşadığı için o kabirlerin arkasına bir örtü çekerek hayatının sonuna kadar orada yaşadı. Orada bir yer daha var aslında bir kabirlik yer vardı ve Ayşe genelde orayı kendisine hmm. saklamıştı. Ama en son kendisi vefat edeceği zaman Baki kabristanlığına defnedilmeyi istediği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına değil oraya defnedildi. Ha Bu resim hmm. geldi resimden daha iyi görünüyor. 3 tane hücre-i saadetteki o kabirler ön tarafta olan o arka kısımda olan yerde de annemiz kalıyor zaten. Hmm. Evet. Peki hocam. Allah razı olsun hocam. Selamünaleyküm Allah. Allah diyelim. Cenab-ı Hak onun şefaatinden Allah. bizi mahrum etmesin İnşallah onun yolunda yürümek her zaman nasip olsun. Amin hocam buradaki hasretimizi Cenab-ı Hak cennette onunla beraber olabilerek inşallah teskin Abi. ettiriz Hocam şimdi Ramazan, mübarek Ramazan-ı Şerif'in ilk gününden bugüne kadar 30 bölümlük bu işin hani nihayete erdirdik. Hani siz az önce de söyledik, geçtiğimiz derste de söylediniz, bugün de tekrar hatırlattınız. Dediniz ki ilk söz ve son söz. Şimdi bütün bu derslerin üzerine ne öğütlersiniz ve nasıl bitirelim? E, son mesajınız ne olur? Yani? Şimdi kardeşlerimiz çok dikkatli dinlediler elhamdülillah hı hı. zaten o dönüşleri bizi biraz daha farklı bir biçimde bu işin ehemmiyetine inandırdı ki daha hı hı. farklı bir biçimde biz de teşvik olduk Allah hepsinden ebeden razı hı hı. olsun. Bize rahle kardeşi olan yoldaşı olan bütün kardeşlerimizle cennet yoldaşı olmayı da Rabbimizden niyaz ederiz. Hı hı. Ama burada bitmiyor tabii hayat devam ediyor hı hı. ve biz hayatımızın sonuna kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rehberiyetinde yürümek zorundayız. Hı hı. Çok şey söyledik yani burada konu geldikçe işte yeri geldikçe efendimizin üzerinden bazı mesajlar verdikçe kardeşlerimizi almışlardır alacaklarını ama ben onlara şöyle bir tavsiyede bulunmak isterim. Hı hı. Ramazanın kendisine özgü bir yoğunluğu vardır hem zihni hem bedeni bu iki yoğunluk birleşince bazen insan dinlerse bile tam olarak dinlediğinin farkında olamıyor yani bazı mesajları hmm. alamıyor. Eğer kardeşlerimiz kendilerine bir iyilik etmek istiyorlarsa Ramazan'dan sonra başlasınlar tekrardan bu dersleri birinci dersten bugünkü 30. derse kadar bir daha dinlesinler hmm. ve notlarını alsınlar yani o notları onların alması çok önemli evet. çünkü yazmak aslında bir yönüyle beyne de sinyal göndermektir hı. tekrardan kendilerine faydası olur. Onları dinlediklerinde görecekler zaten o derslerde söylenenlerin ne kadar önemli olduğunu ama ben işin nihayetinde 5 tane şeyi tekrardan bir hatırlatmak Buyurun istiyorum hocam. kardeşlerime. Fark etmişlerdir aleyhissalatü vesselam Efendimiz için de sahabe içinde en önemli mesele iman meselesi. İman yoksa eğer hiçbir şey yok ondan sonralarını konuşmaya da gerek yok peki imanımız var elhamdülillah bizim imanımız Allah'ın razı olacağı iman mı peygamberin bize öğrettiği iman mı bunun üzerinde bir dursun kardeşlerimiz hep durduk üzerinde tevhid dedik la ilahe illallah dedik bakın bunlar olmazsa olmaz dedik iman bu kadar önemli dedik ama dönüp bir daha imanlarımızı güçlendirecek, imanlarımızı sağlamlaştıracak, imanlarımızı kemal çizgisine taşıyacak vesileleri çok ciddi bir biçimde zorlamamız gerekiyor. Onun için en başta bir kere bunu zihinlerimize kaydedelim. Zaten de bize verdiği en büyük ders aslında iman dersi ve biz peygamberimizin ilk ders olarak bunu anlarız. İkinci ders imandan sonraki en büyük hakikat ney? Namaz. Namaz, Namaz meselesi. Ha gördük bakın biraz önce Allah Resulü vefat döşeğinde kendisi bayılıp uyandığı zaman bile es-sala es-sala diyor. Allah Resulü'nün titrediği bu ibadete benim de titremem gerekiyor. Şimdi ben Ramazan'da bir ay boyunca namazlarıma dikkat ettim. Teravihlerimi kıldım işte sabah namazlarımı kıldım. Gece namazlarımı kıldım. Şimdi Ramazan şevvale girdiğinde bunlar ortadan kalkmıyor bir kalkan teravih namazıdır 5 evet. vakit namaz yine bizim hayatımızın esası olmalı gözümüzde büyütmeyelim yani bazı kardeşlerimize şeytan bunu biraz gözlerinde büyütüyor nasıl kılacaksın nasıl edeceksin her gün olur mu şudur budur deyip erteliyor yaşlılıkta yaparsın diyor şunu yap ondan sonra yaparsın diyor umreye git umreden sonra hacca git hacdan sonra bunlar hepsi şeytanın hı hı. bize söylediği şeyler yarına kimin garantisi var kimin? Ben şu anda hemen onun sözünü verip gözüm gibi korumam gerekir namazımı çünkü namazımdır beni Allah'ın huzurunda bu manada değer kazandıran şey namazımdır benim kulluk işaretim namazımdır benim en önemli şiarım sembolüm o olmazsa diğeri olmaz. Bu yani. namazımdır benim işaretim efendimin ben beni tanıyacağı işareti işte işareti de gördük evet. yani. Onun için ikinci mesaj bu. Evet. Üçüncü mesaj bir şey fark etmiş olmaları lazım kardeşlerimizin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin onun yetiştirdiği talebelerin hayatında boşluk yok. Nizam var, hayatın hakkını vermek var. Boşa zaman geçirmek yok. Dinlenme bile bir işte yorulurken bir başka iştedir. Madem öyle ya ben sahabeyle aynı cennete talibim o zaman ben nasıl vaktimi boşa geçirebilirim? Hele ben gençsem 18 yaşında Üsame'yi bugün dinledim yarın Üsame olma adına kendime bir hedef belirledim evet. ama ben saatlerimi boş bu şeylerle geçireceğim saatlerimi ekranın karşısında anlamsız şeyleri izleyerek geçireceğim saatlerimi oyunda eğlencede geçireceğim hayatımı böyle anlamsız geçireceğim mümkün mü böyle bir şey yakışır mı bize hem sahabeyle aynı cennete talip olacağız hem de bunu yapacağız. Onun için bu üçüncüsünde eğer ben aleme nizam verme gibi bir hedef ve idealim varsa ki olmalı ben Müslümanım çünkü dünyayı imar etmekle görevliyim o zaman o nizamı önce neye vereceğim? Kendi bedenime vereceğim. Evet. Aslan yattığı yerden belli olur diye bir söz var değil mi bizde? Evet efendim. Hatta aslan yattığı yerden belli olur. Bizi ele veren şey yatağımızdır, uykumuzdur, yorganımızdır, yastıkla olan münasebetimizdir. Eğer herkes yukudayken ben gece ayaktaysam ben sahabenin bana verdiği mirası anlamışım demektir. Onun için burada özellikle bu üçüncü şey namaz zamanı doğru kullanmak, nizami yaşamak, disiplinli yaşamak çok önemli bir şey. Dördüncü bir şey, bir şey öğrendik biz sahabeyle büyük hedefleri var, büyük hedeflerine uygun büyük büyük adımları var büyük hedefleri olduğu için gıybet yok hayatlarında büyük hedefleri olduğu için küçük şeylerle teskin olmuyorlar bakın hiçbirini bir şey kesmedi ne mevki ne makam ne şan ne şöhret büyük bir şeye koymuşlar Odaklamışlar Odaklanmışlardı. ben de ona odaklanacağım o zaman hedefimi sahabenin bana öğrettiği şekliyle ne yapacağım? Güncelleştireceğim eğer ben bunu güncelleştirerek bu noktada bazı şeyleri düzeltebilirsem Allah hedefime uygun bir biçimde niyetim eğer selimse benim himmetimi de o hedefime uygun bir hale getirecektir. Allah evrir çevirir ya yani <gülüyor> müdebbir odur. <gülüyor> <gülüyor> yani bugün biz bazı şeyleri söylüyoruz yapamıyoruz. Niye yapamıyoruz? Ya niyetimizde bir sorun var ya da o niyetimize uygun bir biçimde himmet edememe adına yani amelimizde bir sorun var. Bu ikisi buluştuğunda gerisi gelecek. <gülüyor> Sonuncusu da şu ki sahabe bize bunu öğretti, siyer bize bunu öğretti, herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir işi var. Evet. Ben bugün Allah için ne yaptım diye Hazreti Ömer'in o sorusunu her zaman için ben sormak durumundayım kendime ve şu anda bizi dinleyen kimse herkes sormalı, bunu baba da sormalı, anne de sormalı, 10 yaşındaki oğlumuz kızımız da sormalı, 20 yaşındaki delikanlı da sormalı, 80 yaşındaki dede de sormalı çünkü her birimizin yapacağı bir şey var her birimizin yeter ki biz bu noktada bir şeyler kendi dünyamıza taşıyabilelim zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi doğru bir biçimde anladığımız anladığımızda Resulullah bize yol gösterecek kimsen hayatın hangi alandaysan seni alacak gel diyecek sana bir yol tayin edecek o yol tayininden de senin önünde imam olarak bu yolu tamamlamayı nasip edecek. Allah hepimize bunu nasip eylesin son nefesimize kadar bizi bu gayretten bu mücadeleden ayırmasın. Bütün kardeşlerimizle de o duayı tekrar ediyorum nasıl bir Ramazan'da böyle bir ilim sofrasında bir rahle birlikteliğinde bizi bir araya getirdiyse cennetinde de bizi bir araya getirsin. Ben de teşekkür ediyorum hocam size. Allah Asızdan razı olsun. olsun. Ben de teşekkür Elinizden ederim. Elinizden ediyorum sağ olun hocam. Allah, Allah ne muradınız varsa hayırlısıyla versin inşallah. Allah razı olsun. Bize gerçekten böyle şey oldunuz ya teselli olduğunuz ruhumuza yani. İnşallah hepimiz duyduklarımızda şifa bulalım. Allah razı olsun. Ben de size teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak hizmetinizi daim inşallah Sizin iştiyakınız arzunuz olmasaydı bu programlar çıkmazdı. Teşvik şey yaptınız böyle bir hayra vesile oldunuz. Öncelikle izleyenlerimize, sonra size, sonra buradaki kardeşlerime, Nuraktan'a, Yusuf'a, Yusuf Cemil kardeşime 30 gün boyunca bize destek evet, oldular. Evet. Allah hepsinin Allah ecrini, mükafatını ali kılsın. Amin, Allah yar ve yardımcılar olsun. Evet. Siz son sözlerinizi söyleyin, Eyvallah. duayla bitirelim inşallah. Tamam, inşallah. Bir son Birinci dua bölümden edelim. bugüne bu yolculuğun böylelikle sonuna geldik. Rabbim bu yaptığımız hizmeti yapmaya çalıştığımız hizmeti bizden bir salih amel olarak kabul buyursun inşallah daha önceden de bahsettim. Ha, Ahmet Tevfik kardeşinde unutmayalım. Evet, evet, o da Allah uşaktan Allah o hatimlerinizi toplayan, bu işlerin afişlerini hazırlayan, duyurularını hazırlayan Rabbim ondan ve onun ecdadından da razı olsun inşallah. Ona da selam olsun buradan Ahmet'imize. İnşallah bir iki ay içerisinde biz Mekke, Medine ve o Arap yarımadası, ve Arabistan'daki çekimleri tamamladıktan sonra Allah nasip ederse kitaplarımızda ilginize sunulacak. Bu bu Ramazan'ın hizmetiydi. İnşallah bu kanalımızda, Youtube kanalında Allah Allah ömür verdiği sürece ayaklarımızı sabit kıldığı sürece bizler Allah'ın dinine hizmet etme muradıyla burada olacağız. Yeni seri programlarımız olacak. Çocuklar için bir siyer programı hazırlığındayız inşallah onu başlatacağız. Duaydın, Türkiye'de Muhammed Emin hocam gibi çok çok kıymetli insanlar var Rabbim sayılarını arttırsın. Tamam. O insanları her neredelerse onları arayıp bulup onların ellerinden öpüp istirham edip onları inşallah buraya davet edeceğiz ve burada Böyle hayırlı işler yapmaya son nefesimize kadar Allah nasip ederse devam edeceğiz. Sizler de bize abone olarak kanalımıza sahip çıkarak desteklerseniz çok memnun oluruz. Katıldığınız için bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için not aldınız. Twitter'dan tweetler yazdınız. Yorumlar yazdınız. İnanın birçoğunu görüp okumaya çalıştık ama çok fazlaydı. Haklarınızı helal edin. Ne olur üzerinize alınmayın. Hepsine dönecek vaktimiz olmuyor. Ama biz görebildiğimiz hepsine teşekkür ediyoruz. Bize o muhabbetinizi iletmek için yaptığınız her girişim için ayrı ayrı her birinize teşekkür ediyoruz. Güzel yol kardeşlerim, yol arkadaşlarım. Sürçü insanlarımız her olmuştur. Her bir sürçü lisan ettiyse kafa öyle demiş ya hmm. bu programda evet. her ne güzelliğe <gülüyor> rast geldiyseniz hepsi Cenab-ı Allah'ın lütfudur. Her ne nahoşluk gördüyseniz o da benim Kesinlikle öz malımdır, demiş. Aynen. O da bizdendir haklarınızı helal edin biz de insanız Allah da bizleri affetsin kardeşlerimiz Amin. de affımız için inşallah dua etsin. insanız çünkü bazen söz maksadından tabii, tabii, farklı noktalara kayıyor. Tabii. Allah ondan dolayı da biz bir talep ediyoruz öyle yanlışlar. <gülüyor> evet hocam bir dua edelim. Eyvallah inşallah. Hadi, edelim Bismillah. ve bitirelim inşallah. Amin. Hı. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in Allah'ım şu aziz ve mübarek ayda bu mübarek ayın şanına, şöhretine, şerefine layıkıyla karşılık verme adına bir ay boyunca burada senin peygamberini anlama adına bir araya geldik. Ya Rabbi şu bir araya gelişimizi hepimizden salih bir amel olarak kabul buyur. Amen. Ve yarın amel defterleri açıldığı zaman inşallah karşımıza Yüzümüzü ak edecek bir amel olarak çıkar ya Rabbi. Amin. Yüzümüzü karartacak benim için değildi delirtecek bir şekilde çıkarma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin ve Ya Ekremel Ekremin. Senin peygamberini anlatabilmek çok kolay bir şey değil. Bu cüretkarlığımızdan dolayı senin affına merhametine sığınıyoruz. Yarın senin peygamberinle de karşı karşıya geldiğimizde onun yüzüne bakacak yüzler ver bizlere Allah'ım. Tamam. Onun emanet ettiği sancak şu anda boynu bükük. Dünyanın dört bir tarafına ulaştırmamız gereken onun Risalet sancağını biz götüremedik. Bizim yüzümüzden insanlar İslam'ı sevemedi. İslam'la aralarındaki o perdeleri kaldıramadılar. Biz hakkıyla temsil edemedik. Sözü çok söyledik ama hayatlarımız o sözlerimizi tasdik etmedi. Hayatların tasdik etmediği sözlere de insanlar teveccüh etmedi. Ya Rabbi biz bunun hakkını bu kadarıyla verebildik. Yüzümüze gözümüze belki bulaştırdık. Ama sen yine de bizlerin bu küçüklüğüne bu kusurlarına rağmen bizleri affeyle Ya Rabbi. Amin. Bu güzel davaya bu güzel mirasa sadakat gösterenlerden eyle bizleri Allah'ım. Bugün dünyanın dört bir tarafında imanda mahrum olan bir sürü insan var. Şu memlekette imanı tanımadığı için, Kur'an'ı tanımadığı için, peygamberi tanımadığı için, ezanın çağrısının ne anlama geldiğini bilmediği için, yanlış yanlış tavırlara gösterdiği tepkilerden dolayı imanla arasına mesafe koyan insanlar var. Allah'ım kalpler senin elindedir beceremedik belki biz duyurmayı ama kalpleri eviren çeviren sensir sensin çevir kalpleri bütün insanlığın İslam'a ya Rabbi Amin. ve bir an önce imanla buluştur mahrum olan yürekleri Amin. ve bir an önce imanla buluştur imanla arasına mesafe koyan o mahrum yürekleri ya Rabbi Amin. ya Rabbel alemin ve ya Ekrem el ekremin Ebu Cehillerin Ebu Leheblerin Ukbelerin Şeybelerin çok olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Onların karşısına çıkacak musab yürekli adamlarımız yok. Ammar yürekli adamlarımız yok. Yürüyüşüyle toprağı inletecek hamzalarımız yok. Adaletiyle hakkı temsil edecek Ömerlerimiz yok. Biz bu işi beceremedik ya Rabbi yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Eğer hakkıyla temsil edebilseydik bir sözümüzle nice nice kapalı kapılar açılır, nice nice yüreklere dokunurdu ama bizim neslimizden arkamızdan gelenlere bu işin hakkını verebilecek liyakatler ver ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğumuzu Musab'ın sevdasıyla dirilt ya Rabbi. Amin. Çoluk çocuğumuzu Sümeyra sevdasıyla dirilt ya Rabbi. Amin. Onların yüreklerine bizim sadece dedikodusunu yaptığımız sahabeyi sevdir Allah'ım sahabe deyip kalpleri duracakmış gibi olsun Allah'ım. Ebu Eyüp El Ensari'nin şu topraklara getirdiği bu cihaz sevdasını dünyanın dört bir tarafına duyurabilecek kadar senin davana aşık olabilecek insanlar olsunlar yarabbim. Bizi sadece ve sadece bu işin sözünü söyleyenlerden etme Allah'ım. Hakkıyla bu davaya hizmet edebilmeyi bizlere kolaylaştır Allah'ım. Ellerimizi bırakma Allah'ım ayaklarımızı kaydırma Allah'ım şu gelen bayramı şu ümmetin yeniden dirilişine vesile kıl Allah'ım şu ümmet 2 milyar olmuş olmasına rağmen kalitesini kaybetmiş bir halde adalet yok merhamet yok merhamet olmadığı için birbirimize kardeşlik hukuku çerçevesinden de bakamıyoruz düşman da bizim merhametsizliğimizden istifade ediyor İyi i̇yice bizi birbirimize düşürüyor. Ya Rabbel alemin kalplerin sahibi sensin. Ne olur kalplerimizi evir çevir ve hakikate ulaştır ki hakkıyla bu ümmetten olmanın güzelliğini ortaya koyabilelim. Şu bayramla bize çifte bayramlar yaşat Allah'ım. Kaybettiğimiz izzeti yeniden kazandırt Allah'ım. Yeniden izzet elbisesini giyebilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım yeniden dünyaya İslam'ın mesajlarını duyurma adına liyakatlerimizi çevir Allah'ım yeniden bu manada ehliyet sahibi insanlar olarak senin dinine hizmet noktasında bize yardım eyle Allah'ım ve son sözümüz ya Rabbi bir ay boyunca burada senin peygamberini anlamaya o peygamberin mübarek ellerinde yetişen sahabeyi tanımaya çalıştık Onların bize söyledikleri her sözü anlayabilecek bir anlayış kavrayabilecek bir akıl ve zihin hissedebilecek bir kalp onların mesajlarını yaşayacak bir beden bizlere nasip eyle Allah'ım. Ve dünyanın neresinde olursa olsun şu meclise arkadaş olan yoldaş olan bütün kardeşlerimizi yarın peygamberinin sofrasında cennette buluştur Allah'ım. Ve orada bize konuşan o olsun Allah'ım. Onun sesini ondan duyabilmeyi ve cennette ona yoldaş olabilmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed ve ahir da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Sizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Ahiriniz evrenizden hayırlı olsun inşallah.